Allah'u vahvehu vâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Amma va'ad. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala insanları yarattığı günden bugüne kadar hak ile batıl arasındaki mücadele devam etmekte. Eğer eğer hakka intisap edenler, hakka intisap eden insanlar sahip oldukları bu davete, bu doğruya basiretle, ilimle ve bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle davet eder ve onu müdafaa ederlerse işte o zaman hak batıla karşı üstün olacaktır. Hiç şüphesiz İslam ümmetinin kuvvetli olduğu dönemlerde bu kuvvet davetin kuvvetinden Gelmekteydi. Bugünkü zafiyet ise davetin zayıflığından dolayıdır. Bu asırda İslam'a davet çeşitli fikirlerin, çeşitli düşüncelerin ve inançların hakim olduğu birçok cemaatler tarafından yapılmakta. Malumunuz kimi siyasetin iştigaliyle meşgul, kimi yalnız bazı kişilerin kitaplarını okuyarak, okutarak kimi bazı faziletlere çağırarak, kimi silahlı mücadeleye girerek, kimi ise nefsin ıslahına davet ederek ama genelde hepsi bu asrın intacı olan ürettiği cemaatler olarak herkes kendine çizilen metot çerçevesinde, yöntem çerçevesinde İslam'a davet etmeye çalışmakta. Tabi bu davetler hakkı içerdiği gibi batılı da içermekte, yanlışı da içermekte, bidatları da içermekte, hurafeleri de içermekte. İnanç konularındaki sapmalar, ibadetlerdeki bidatlar ve dindeki bu ihtilaf Müslümanların arasını cemaatler olarak gruplar olarak böldüğü gibi hedeflerine varmada da bir mani teşkil etmektedir. Bu yüzden Allah'ın nusreti gelmemiş, yardımı gelmemiş, dolayısıyla gitgide daha da zayıf düşmüşler. Öyleyse bu bidat, bu dalalet ve bu sapmalardan kurtulmak, Müslümanların izzet ve şereflerine kavuşmaları, ancak bu dinin Tasfiyesiyle her türlü leke, kusur, şüphe, dini yenilik, din adına sonradan ihlas edilen her şeyden bu dini arındırarak mümkündür. Kur'an'a ve sahih sünnete rucu ederek sahabenin anladığı ve uyguladığı şekilde anlayıp tatbit, tatbik etmekle, uygulamakla mümkündür hadiste bu şekilde işaret olunur. Allah bu zilleti ancak dininize döndüğünde sizden kaldırır der sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Tabarani'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitne olacaktır deyince ashab bizler ne yapmalıyız diye sorarlar. O da cevaben ilk halinize durumunuza dönersiniz der sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tasfiyenin, bu arındırmanın sahaları çoktur kardeşlerim. Biz bunların en önemlilerine işaret etmek istiyoruz. Bu, Bunlardan ilki akide ve inanç konularıdır. Biliyorsunuz inanç esaslarının kaynağı iki vahiydir. Yani Kur'an ve sahih sünnettir. Bizlere bu inanç esasları her türlü hurafeden, her türlü batıldan her türlü şirk ve tutarsız yorumlara bulaşmadan tertemiz bir şekilde ulaşmıştır. Ancak insanlar ehli sünnetin, hadis ehlenin Kur'an'ı ve sünneti anlamadaki metodundan, yönteminden uzaklaşınca bilinçsiz bir şekilde, bilinçsiz olarak şirke ve şirkin çeşitlerine düşmüşlerdir. İnanca dair çok çeşitli ve çok tehlikeli bidatları işler hale gelmişlerdir. Yüce Rabbimizin sıfatlarının manalarını bozmuşlardır. Tutarsız yorumlarla tevil etmişlerdir. Allah-u Teala'nın zatına layık, hakiki, lugavi manaları kabul etmeyip kendi akıllarınca geliştirdikleri kriterleri kendi akıllarınca geliştirdikleri kriterlerle sıfatlara dair gelen manaları tahrif etmişlerdir. Manalarını bozmuşlardır. Bakın Lakkani Cevheretü Tevhid adlı kitabında şöyle der. Der ki Kur'an'da ve sünnette gelen herhangi bir nas eğer teşbih vehme diyorsa teşbih zanlı veriyor ise benzetme zanlı veriyor ise bu ayet olsun hadis olsun nas ayetler ve hadisler ikisine verilen şey bu isim bu tevil et diyor. tevil et diyor. Yani hakiki manasından bunu çevir. Allah'ın sıfatları hakkındaki yani bu bir sapma. Allah'ın sıfatları hakkındaki doğru inanç takip etmemiz gereken sahih itikat belli. Bu hususta ne Kur'an'ı aşarız ne de neberi uslubu aşarız. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi zatını nasıl vasfettiyse, nasıl nitelendirdiyse Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu, Rabbini nasıl tarif ettiyse sahih sünnetinde, sahabe nasıl inandıysa öylece kabul edip inanırız. Ehl-i sünnetin takip ettiği metod budur. Bu sıfatları tabi tevil tatil ta, etmek sizin. Yani manasını iptal etmeden. Boşaltmadan o manadan. Temsilsiz yani örnek vermeden yüce Rabbimizin işte bir sıfatı şuna benzer, şu şekildedir gibi. Tebilsiz yani aslına muhalif anlamlar yüklemeden, teşbihsiz, benzetmeden. Ümmetin ilklerinin inandığı gibi inanmıştır ehli sünnet. Bizim de bu şekilde inanmamız gerekir. Günümüzdeki halkı bir tarafa bırakacak olursak, hoca olarak bildiğimiz az çok dini tedrisatı olan insanlara Allah'ın nerede olduğunu soracak olursak, birbirine ters cevaplarla karşı karşıya kalma durumumuz var. Kimi her yerde der, kimi kalbimde der, kimi de bilmiyorum der. Doğru cevabı verecek belki bir insan bulamazsın bu hususta. Kimi de senin böyle bir soru yönlendirmeni tasvip etmez, doğru bulmaz. Ama gerçekte bu kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmiştir. Müslüm'ün sayhinde de rivayet ettiği bir hadiste, Müslüm'ün sayhinde rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufak bir cariyeye aynı soruyu sormuştur. Allah nerededir? Eyn Allah! O da semadadır der. Bu cevabı kabul eden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendisine bunu azat çünkü bu mü'minedir der. <gülüyor> Zehebi Uluv adlı kitabında malumunuz Türkçe'ye tercüme edildi bu kitap. Bu hadiste iki mesele vardır der. Birincisi kişinin Allah nerede sorusunu sorabileceği ikincisi sorulan kişinin de semadadır demesidir der. İşte her kim bu iki meseleyi kabul etmezse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmiştir. Bununla ilgili Kur'an ve sünnetten birçok delil vardır kardeşlerim. Burada konuyla ilgili edilleyi, delilleri serdedip bunun münakaşasını yapmayacağız. Burada işaret etmek istediğimiz şudur. Kur'an'ın tümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sabit ve sahih hadisler Allah'ın semada arş üzerine istiva ettiğini bizlere beyan etmekte. Açıklamakta ümmetin en hayırlıları olan sahabe, tabi'in ve tebe tabi'in bunu böylece kabul etmekte. Dört mezhebin değerli imamları bu konuda ittifak ettikleri halde böyle önemli Allah'ın zatıyla ilgili hassas bir konu hakkında ümmetin selefinden, Kur'an ve sünnetten uzak kalmak akılla, mantıkla bunları yorumlamak, tevil etmek en büyük cinayettir. Evet, diğer taraftan birisi daraldığında, başına bir iş geldiğinde Allah'ı bırakarak <gülüyor> yaratılmışlara nida eder. Ona yalvarır, ona yakarır. Ya Ali der, ya Hüseyin der, ya Abdelkadir der, ya Ceylan der, ya Şeyhim der. Medet ya Rasulallah diyerek bilerek veya bilmeyerek şirke düşer. Halbuki Yüce Rabbimiz kitabında şöyle buyurur. Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor? Kötülüğü kaldırıp onu açıyor ve sizi yeryüzünün hakimleri yapıyor. Allah ile beraber bir başka ilah mı vardır Yüce Rabbimiz? Ne de az düşünüyorsunuz Nemil suresinde. Allah'tan başkasına adanan adaklar Yapılan yeminler, türbelerin ziyareti esnasında işlenen bidatlar, şirki sözler ve fiiller, bunların hepsi Allah'ın insanı yarattığı gaye olan ona ibadet etme gayesiyle çalış, çatışmakta, çelişmekte, tevhid inancını kökünden yok etmekte. Ahmet'in müstedinde Hasan bir senet ile rivayet ettiği hadiste bir adam Resul sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve sen istersen deyince bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah'a ortak mı yaptın? Tam aksine Allah tek başına isterse de. Der ona. Evet bu ve benzeri ibareler, sözler, fiiller şirktir kardeşlerim. Dolayısıyla İslam akidesine ilave olunan bu tür şirk ve tevillerden dinin arınması gerekir ta ki ilk indiği gündeki gibi safi olsun ve tertemiz olsun böylece Kur'an'ın özü dinin esası ve Muhammed'i davetin gayesi olan tevhid arındırılmış ve tasfiye edilmiş olur evet akide konuları dedik ilkin ikincisi Kur'an ve sünnetin yaşanması bu hanif olan dinimizin en büyük esaslarındandır. Bu aslın kapsamlı bir şekilde, kapsamlı manası ile arındırılması gerekir. İnsanların birçoğu Kur'an ve sünnetin yaşanmasında yan çizmişler. Yani ihtilaf anında, esnasında ona başvurmazlar. Allah'ın hükmü onları bağlamamakta. Bakın allah Teala bu hususta ne buyurur? İna anzalna elayk al bil-hak. İna anzalna elayk al-kitāb bil-hak. Lı taḥkuma Allah. Biz sana kitabı hak ile indirdik. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin diye. Diğer bir ayette ise yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? İyice bilen bir toplum için Allah'tan başka Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir der Yüce Rabbimiz. Diğer taraftan da Allah'ın dinini hakim kılma davası ile mücadele veren birçok İslami cemaatin maalesef Kur'an'a ve sünnete uymada değişik ibadet şekilleriyle Allah'a yakınlaşmaya çalıştığını görmekteyiz. Kime Allah'ı hakkıyla zikrettiğini iddia eder ama bu konuda istidlal ettikleri hadisler ya zayıftır ya da uydurmadır. Hele sahabe onların iddia ettikleri bu zikir çeşitlerini, şekillerini ne görmüştür ne de duymuştur, ne de yapmıştır. Sünneti yaşadığını, uyguladığını, tatbik ettiğini söyleyenlerin dayanağı Kur'an ve sahih sünnet değil de mezhebin şaz görüşleri olmuş. Bu hususta mezhebin şaz görüşlerini alarak sünneti uyguladıklarını, tatbik ettiklerini iddia etmişler bazıları bazıları da Kur'an ve sünnette Kur'an ve sünnetle hükmetme görevini yalnız devlet erkanına vermiş idarecilere vermiş onlara has kılmış Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorlar diye onları tekfirle ve küfürle itham etmişler kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise kafirler onlardır der Maide suresinde diyor Rabbimiz. ancak ayeti kerime Arkadaşlar bu Ayet-i Kerime Maide Suresi'ndeki evet Medine'deki Yahudiler üzerine nuzul etmiştir, inmiştir. Ki o gün Yahudilerin ne bir devleti var, ne devlet başkanları var, ne mahkemeleri var, ne de başka bir şeyleri var. Yani Allah'ın hükümlerini tatbik etmede herkes fert ve fert fert olarak herkes yani bireysel olarak fert fert mesul herkes burada kendi başına mesuldü. Dolayısıyla öncelikle fert olarak her birimiz bununla muhatabız. Allah'ın hükümleriyle, hükmetmekle muhatabız. Doktoruyla, mühendisiyle, işçisiyle, esnafıyla herkes bundan mesul. İslami cemaatler de bundan mesul. Hepimiz, bütün Müslümanlar, fert ve cemaatler, Kart ve cemaatler bazında ibadetlerimizin abdestimizin, aldığımız abdestin kıldığımız namazın eda ettiğimiz zekatın, tuttuğumuz orucun farz olsun, nafile olsun hac ve umre ibadetlerinin Kur'an'a ve sahih sünnete muvafık olması gerekiyor. Zikrin, nefis tezkiyesinin nefis terbiyesinin müstehab ve mendukların Kur'an ve sahih sünnete uygun olması gerekiyor. Davetin davet vesilelerinin aynı şekilde yani araçlarının Kur'an'a ve sah sahabenin Kur'an'a, sünnete ve sahabenin metoduna uygun olması gerekiyor kardeşlerim. yüce Rabbimizin de buyurduğu gibi "Mâ kabalat nafil kitabemin şey biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır da." Bırakmamışızdır buyurmakta. <gülüyor> Ahmet ve Tabarani'nin yine sahih olarak rivayet ettikleri bir hadiste Ebu Zerr radıyallahu anhu şöyle der: Resul sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde gökte kanat çırpan kuştan dahi bize bir bilgi vermiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki cennete yaklaştırıp ateşten uzaklaştıran her şeyi sizlere bildirmiştir. Bizlere kadayı hacet adabını dahi bildiren bir peygamberin ümmetin izzetine, şerefe ve yeryüzünde temkine ulaşmada güç ve kuvvet sahibi olmada takip edilecek yolu bizlere bildirmemesini bildirmediğini iddia etmek gerçekten çok abestir. Böyle düşünmek hiç şüphesiz ahmaklıktır ve nasipsizliktir. Allah'tan nusretin yani yardımın gelebilmesi için her şeyimizin A'dan Z'ye kadar Kur'an'a ve sahih sünnete muvafık olması gerekir. Bu bir Allah'ın vaadi kardeşlerim bu Allah'ın bir vaadi Allah sizden inanıp sal salih amel işleyenlere nedir salih amel? Kur'an'a ve sünnete muvafık olan amel değil mi? vaad etti neyi vaad etti? onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini bir güvene erdirecektir Nur suresinde Yüce Rabbimiz böyle buyurur Evet kardeşlerim. Üçüncü olarak sünnet. Hadis mecmuaları cevami, mesanit, sihah ismi verilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, sahabenin sözlerini, fiillerini içeren bu kitaplar bu ümmetin şerefidir. Dinin korunmasında en büyük vesiledir bunlar. Bu kitapların yazarları rivayet ettikleri hadis metinlerini senetlerini zikrederek raviler vasıtasıyla bunu sahabe ve peygambere sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaştırmışlardır. Onlar hadisi senediyle birlikte zikrettiklerinden mesuliyeti üzerlerinden atmışlardır. Bunu raviler hakkındaki araştırma yapan ceh ve tadil alimlerine bırakmışlardır. Çünkü hadisi ravileriyle birlikte zikrettiklerinden sahih ve zayıf hükmünü veren muhaddislerin ellerinde birer malzeme olmuş. Bu malzemenin ismi de isnattır ki, isnat sayesinde ehil kişi, yani muhaddis, sahih ile zayıf arasını temiz eder, ayırır. Dolayısıyla tasnif ettiği eserlerde, hadis kitaplarında sıhhati şart koşan ve bunu yerine getiren Bukhari ve Müslim dışındaki hadis kitaplarındaki hadislerin neye ihtiyacı vardır? Tahkike ihtiyacı vardır bu kitaplarda sahih ve hasen rivayetler olduğu gibi, hiç şüphesiz zayıf rivayetler de var, münker rivayetler de var, uydurma hadisler de yer almakta. İşte tasfiye, tasfiye hareketi, bunu da içine alarak sahih hadis ile zayıf ve uydurma hadisin arasını ayırmakta. Akide olsun, fıkıh olsun, muamelat olsun, suluk, gidişat ve diğer dini bilgilerimiz Allah'ın kitabına Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetine dayanması gerekir. Ta ki Allah'ın indirdiği ile hükmedelim. Bilerek veya bilmeyerek Allah'ın dinine iftirada bulunmayalım. Hadis olmayan şeylere hadis diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iftira atmayalım. Onun dili üzerine yalan söylemeyelim. Ona atfedilen söz başkasına atfedilen söz gibi değildir kardeşlerim. O dini konularda kendisine vahyedilenden başkasıyla konuşmaz. İslam hakkında yazanların, yayın evlerinin, cemaatlerin bu konuya dair hala henüz bir çalışma yapmamış olması ve hala ilme ve araştırmaya dayanmayan çalışmalara devam etmesi, Allah'ın kitabına direkt olarak saldıramayan sinsi düşmanın elinde maalesef bir koz olmuş. Bu düşman Allah'ın kitabını batıl yorumlarla yorumlarken hadislerin sayhini zayıfını toptal inkar etmiş bizler ise hala zayıf ve uydurma hadislerle zannımızca İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çok tuhaf değil mi? Aslında her tabakada her tabakada her cemaatte intişar olan bu tür rivayetler hakkında ilim ehli ayrıntılı çalışmalar yapmış detaylı çalışmalar yapmış bu konuda ciltler oluşturmuş kütüphaneleri doldurmuşlar güvenilir ilim ehlinin bu konudaki sözlerini alıp zayıf ve uydurma hadislerden uzak durmak ve sakındırmak gerekir böylece sayı hadislerin kabulüne kendimize hazır etmiş oluruz aslı olmayan hadislerden hurafelerden ve bidatlardan selamet buluruz Rabbimize bu şekilde basiretle ve ilimle ibadet ederiz. Bu konuya dair bir örnek verecek olursak Resul sallallahu aleyhi ve selleme nisbet edilen bu rivayeti Rabbinden şu şekilde naklettiği söylenir. Ma vese'ani ma vese'ani arzi, ve la semai velakin vese'ani kalbu abdil mu'min. Evet beni ne yeryüzü ne de ne yeryüzü ne ne de semama sığdım. Ama mümin kulumun kalbine sığdım. Bu hadisin aslı yok. Mülhitler İslam düşmanları tarafından uydurulmuş. Zerkeşi, Ali Yülkari, Sehavi bunun böyle olduğunu ifade ederler. İhya üzerinde çalışma yapan El-Iraqi bu rivayetin bir aslını ben bulamadım der. Evet sünnetin tasfiyesi ve arındırılması ile kul ittiba konusunda büyük bir merhale kateder eder kardeşlerim. Ve bidat felaketinden kendini muhafaza altına, koruma altına almış olur. Çünkü zayıf ve aslı olmayan rivayetler bidatların kaynağıdır. Hurafelerin aslını oluşturur. İslam dinine ondan olmayan birçok şeyin girmesine sebeptir. Ki Allah Teala bugün ben dininizi ikmal ettim der. Sallallahu aleyhi ve sellem de iyyakum ve muhtedaatil umur. Size her türlü sonradan çıkan şeylerden sakındırırım sözleriyle her ilavenin dini, her yeniliğin dinden olmadığını açık bir şekilde bizlere bildiriyor. Evet. Fıkıh da var dördüncü olarak. Bu sahada, bu alanın içine giren başlı meseleler dedik, belli başlı meseleler var dedik. En önemlilerini işaret edeceğiz dedik. Fıkıh da buna girmekte. Fıkıh, Müslüman alimlerin büyük bir hazinesi kardeşlerim. Geniş ufuk, kapsamlı bir anlayış, kuvvetli bir idraa delildir alimdeki. Ancak fıkıha iki tane yabancı unsur girmiş ve büyük problemlere müşkilatlar yol açmış. İlki, taklidin gerekli kılınması. Taklit malumunuz bir başkasının sözünü delilsiz olarak almaktır. Bu ise dört mezhep imamına göre doğru değildir. Konuyla ilgili kavirleri biliyorsunuz ama iadesinde pekiştirilme babından bir beyis yok. Ebu Hanife'nin bu hususta şöyle bir sözü var. Birisini der bizim sözümüzün neden, nereden aldığımızı bilmeden alması helal değildir. Sözümüzü alsın fetvamızı ama nereden aldığımıza baksın. Kaynağına baksın. Deli, delil nereye dayanıyor ona baksın. Yoksa helal değil diyor Ebu Hanife. Malik şöyle der rahmetullahi aleyh ben bir beşerim hata da ederim isabet de ederim dolayısıyla benim görüşüme bakın Kur'an'a sünnete uygun olanını alın Kur'an ve sünnette olmayan her şeyi uymayan her şeyi terk edin der İmam Şafi ise benim sözüme karşı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir şey geldi ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi daha evladır beni taklit etmeyin der Ahmet ise rahimahullah dininde onların hiçbirisini taklit etme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashabından ne geldiyse onu al, sonra da tabiinden, daha sonra gelenlerden ise muhayyersinler, serbestsinler. Evet. Bu taklit. Bu birinci problem. İkinci müşkülat ise iştihad kapısının kapatılması. Bu olay dördüncü hicri aslın yarısında meydana gelir. Şer'i bir asla herhangi bir delille dayanmadığı halde iştihadın Allahu Teala tarafından yasaklandığını iddia eden bir takım ilim ehli çıkar. Evet bu ikinci bu iki yabancı unsurdan kaynaklanan bir başka müşkülat vardır o da tahassüptür. ebul Hasan el-Kerhi'nin dediği gibi evet bir tahassüptür örneği mezhebimizin sahip olduğu görüşe muhalif her ayet ve hadis bizim mezhebe ters olan her ayet ve hadis ya tevil olmuştur ya da nesvedilmiştir ya tevil olmuştur ayetse tevil olmuştur hadis ise nesvedilmiş yani bize muhalefet doğru değiller herhalde bu söz Marakil felah adlı bilinen kitabın yazarını etkilemiş olacak ki kuyu içerisine düşen ve şişen hayvan hakkında şöyle der eğer kuyu suyu ile yoğrulduysa köpeklere atılır veya hayvanlara yem yapılır der bazıları da şafi birisine satılır demiştir der onu da öyle o şekilde ilave eder evet Muhammed bin Musa el belasabuni şöyle der eğer elimde bir sulta yani bir kuvvet bir idare olsaydı şafilerden cizi alırdım der yani adalet bu derece düşmanlık bu dereceye varmış Evet, bu tahassüf sebebiyle Aslıhan'da şafilerle hanefiler arasında birçok fitneler ve devamlı kargaşalar zuhur etmiş kardeşlerim. Bunun için İslam fıkhının Kur'an ve sahih sünnete muhalif iştihatlar delil ve hüccetsiz sözlerden arındırılması gerekir. Bu delilsiz sözlerden bir tanesini de yani İbnu Abidin Allah kendisine rahmet eylesin haşiyesinde söyler eğer der kabe der keramet sahiplerini ziyaret etmek için yerinden kaldırılırsa bu durumda onun yerine namaz kılmak caizdirler. Kabe gitti evliya Allah'ı ziyarete. Nereye namaz kılacağız? Onun yerine. Evet. Bu tür şeyler maalesef söylenmiş. Devam ediyoruz. Evet bunların arındırılması gerekiyor. Tefsir bu derin ilme yani tefsir ilmine Kur'an ve sünnete vakıf ve müdrik insanların dalması gerekir. Arap lügatını iyi bilen, Kur'an'ın nasihini, ahkamlarını adapları hakkında ittilası it it olan, bilgisi olan ilim ehlinin derinleşmesi gereken bir ilim dalı. Ancak tefsir kitabı olarak bilinen bu kitapların geneli selefe mensup birçok aslı olmayan rivayetler Allah Resulü hakkında delilsiz, mesnetsiz görüşler içermekte. Özellikle tefsir kitaplarında İbni Abbas'tan nakledilen ancak aslı olmayan birçok söz var. Sahabeye mensup rivayetler Evet, sahabeye mensup rivayetlerin de hadisler gibi muhaddislerin koyduğu ölçülerle ölçülüp sahih olanın olmayanından ayrılması gerekir. Bu yalnız Allah Resulü'nün sözleri için değil sahabenin sözleri için de geçerli. Ta ki sahih olanı bilelim ve delil olarak kullanalım. Bu rivayetlere dair bir örnek verecek olursak hemen hemen bütün tefsir kitaplarında geçen Sahabi Saalebe bin Hatip kıssası. Kıssaya göre Sahabi salebe, eğer Allah ona mal ve mülk verirse, Allah yolunda harcayacağına dair Allah'a söz verir. Belki vaazlarda, camilerde duymuşsunuzdur. Sonra Allah ona mal mülk verir. Ancak süzünü yerine getirmez. Malının zekatını ödemez. Bunun üzerine diğer sahabeler onu nifakla nitelerler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ondan zekat almayı kabul etmez zekatını almama Ebu Bekir ve Ömer zamanında da devam eder. Baştan vermeyince ta ki salebe Osman radıyallahu anh'un hilafeti esnasında ölür. Kıssa böyledir. Yani mal mülk sahibi yani ibretli bir kıssa ama güzel ibret var. Mal mülke sahip olmuştur. Söz vermiştir ama infak etmez. Allah Resulü dahi kendisinden zekatı almaz. Sahabeler de Allah Resulü almadığı için almaz. Rivayet böyle. Kıssa böyle. Ama bu kıssada Bedir Savaşı'na katılmış bir sahabenin çirkin bir şekilde su suçlanması söz konusu. Bedir Savaşı. Bu kıssayı Zamahşeri, İbnül Cevzi, Razi, Hazi, Beybavi, Şihab, i̇bn Kesir dahi, Suyuti dahi, Ebu Su ve birçokları batıl veya makul olmadığına dair bir tembihde bulunmadan kitaplarına geçirmişlerdir ve zikretmişlerdir, kaydetmişlerdir. Ama diğer taraftan bu kıssayı Hafız İbn Hacer, Iraki, Munavi, İbni Hazır, Albani gibi alimler hem senet yönüyle hem de metin yönüyle eleştirmişlerdir. Evet maalesef tefsir kitapları bunun gibi sabit olmayan birçok rivayeti içermekte. Böyle olduğu için... Tefsir kitaplarının ciddi bir arındırma ile arındırılması gerekir. Ta ki bu gibi kıssaların sahi ve sabit olmadığı gün yüzüne çıksın. Tefsir kitapları Allah'ın güzel kelamını çirkeş, çirkinleştiren batıl tefsirlerden kabul görmeyen yorumlardan ayıklansın. Bu tasfiye hareketine aynı şekilde hakka muhalif olan tefsirlere reddiye yazmakta girmekteki. Evet, bu tefsirler. ...bir hayli çok tefsirler... ...Salebe'nin tefsiri... ...Razi'nin tefsiri... ...Beydavi'nin tefsiri... ...Nesef'in tefsiri... ...Ebu Suud'un tefsiri... ...Seyyid Kutub'un tefsiri... ...Sabuni'nin... ...Maraghi'nin... ...evet gibi müfessirler... ...Allah'ın sıfatlarını tevil etmiştir. Selef'in bu husustaki metoduna ters düşmüştür. Bu konudaki hata... ...muhalefet... ...ters düşme... ...hiç de basit ve küçük bir mesele değil kardeşlerim. Fıkhi bir konu değil. Çünkü Allah'ın sıfatları hakkında. Evet... 6. olarak teskiye yani nefsin terbiyesi. Bazıları buna haksız yere tasavvuf ismini verirler. Daha sonra türemiş bir isim tasavvuf kelimesi. Teskiye nefsin terbiyesi rasullerin peygamberlerin gönderilme sebeplerinden bir tanesidir kardeşlerim. Aynı zamanda risalelerin semeresi ve neticesidir. Allahu Teala mealen şöyle buyurur. Odur ki ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları teskiye eden, yani temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Oysa onlar önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler Cuma sonrasında. Evet, onları teskiye eden ne Peygamberler gönderdi. Bedeni olsun, mali olsun, bütün ibadetler birer teskiye uygulamasıdır kardeşlerim. Çünkü bu ibadetler kalbi Kalbimizi yaratıcı ile alakaya geçirir. Bir köprüdür. Onu hatırlatır. Böylece kalpte takva oluşur. Takva sahibi Rabbinden korkar, haramlardan uzaklaşmaya başlar. Bunu bildiysek, şunu da bilmemiz gerekir. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teskiyeyi metot ve ameli olarak tamamlamış olduğudur. Teskiye nefis terbiyesi olarak dinde eksik bırakılmış hiçbir şey yok. Çünkü Allah peygamberi ve müminler üzerine nimetini tamamlamış. Dinini de ikmal etmiş. Ayette beyan, beyan olunduğu gibi bugün size dininizi ikmal ettim. Size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim. Bunun manası şudur. Bu dine bir şey ilave edemezsin. Bir bidat ihtas edemezsin. Yeni bir nefis tezkiyesi metodu ortaya koyamazsın. Müslümin de sahihler rivayet edilen bir sadece sahih hadiste de geldiği gibi her yenilik bidattır. Her bidat da dalalettir der. Dini her yenilik bidattır. Allah'a yaklaşma gayesiyle yapılan her yenilik bidattır. Her bidat dalalettir. Evet bu bütün e, dini mevzulara şamildir. Allah'a yaklaşılan her şeyi içine alır. İslam'da ibadetler evet ibadetlerdeki bidat Kardeşlerim, fesade götürür. Yani Allah'ın indinde kabul değildir. Sen delilsiz olarak Allah'a kulluk ediyorsun. Kabul değil. Allah'a ancak Allah'ın emrettiği, Resul'ün yaptığı şekilde ibadet edebilirsin. Ama vakıada hemen hemen hiç kimsenin karşı gelmediği büyük bir tehlike ve bela olan nefsi ıslah metotlarının tasavvuf adı altında tedrici tedrici yavaş yavaş yavaş ilerlemiş olması tasavvuf içerisinde haddi hududu olmayan birçok felaketi toplamıştır kardeşler ahlak ve ibadetteki bozulmadan başlayarak hadis uydurmaya akideyi lekelemeye dini yıkmaya ki buna zahir derler o zahirdir der, sen bakma derler hurafelere saçma sapan konuşmaya faydasız işlerle ilgilenmeye sonra da Allah'a ibadette şirke düşmeye sonra helak eden felsefelere vahdetil vücuda vücudun birliği Allah'tan başka bir varlığın olmadığı bu dünyada. Herkes ha? evet hulul inancına yani Allah'ın eşyaya ve kişilere hulul ettiği girmesine ve başka diğer İran ve Hint inançlarına sonra da toptan insandan teklifin düşmesine kadar uzanmış. Yani mesul değilsin. fenafillah derecesine vardın erdin, ulaştın, sorunlu değilsin. Farzlardan sorunlu değilsin. Haramlar seni bağlamıyor. Evet, sonra insandan toptan teklifin düşmesine kadar uzanmış ve bu yabancı metotlar tasavvuf ve ruhi terbiye adı altında bu dine yamanmıştır. Dolayısıyla tezkiyenin bu batıl bidatlardan, sufi hurafelerinden, felsefi hazlardan arındırılması gerekir. Ta ki kişi, Allah'ın emrettiği şekilde nefsini temiz, temizleyerek Rab'binin rızasına kavuşsun. Rab'binin rızasını kazansın. Evet kardeşlerim. Yedinci olarak fikir. Fikir kelimesi asri bir terim. Anlamanın ve düşünmenin esasını oluşturuyor. Tabi bu fikir İslam'ın ilk dönemlerinde tekti. Yani Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında takip edilecek yol sebil müminindir. Müminlerin yoluydu. Sahabenin yoluydu. O şekilde İslam'ı anlıyorlardı. Müslümanlar bu fikir üzerine birleşmişlerdi. İmam Mali'nin dediği gibi, o gün dinden olmayan bugün de dinden değildi. Evet, bugün de dinden değildir der. Ancak bugün bu fikir bölümlere ayrılmış dağılmış ve Allah'ın dosdoğru yolundan çıkmıştır. İslam ümmetinin sıkıntısını çektiği bu fikir ihtilafını 3 esası 3 esası 3 bölüm hakkında 3 bölüm altında toplayabiliriz. Birincisi kafirin fikri. Bu da birçok akımları içerir. En önemlileri komünist ve mason akımlarıdır. Bu ikisi de dini kökünden yıkma esasına dayanır. Ancak insanları toplamada cazip çekici metotlar uygularlar. Malumunuz komünizm kökmüştür. Bugün dünyada demokrasi ve laiklik gitgide kuvvet kazanmakta. Adalet ve insan hakları sloganlarıyla taraftar toplamakta. Bu akımların İslam ve Müslümanlara karşı tavırları herkesce bilinmekte. Allah komünizmi nasıl yok ettiyse diğerlerini de zamanı gelince bitirecektir. Bu birincisi. İkincisi mürtedin fikri. Bu da birçok akımı içine alır. En önemlileri Kadıyanı ile Behai akımlarıdır. Her ikisinin kurucularının peygamber olduğuna inanılmakla birlikte bu ikisinin de geçmiş peygamberlerden daha üstün olduğuna inanırlar kendilerine has ibaret şekilleri vardır ve birçok şirki inançları var. Bahailer 19 rakamını kutsal bilirler. Kur'an'daki birçok e, mucizenin bu sayıyla bağlantılı olduğunu söylerler ve onların davetçilerinden olan Reşat Halife'nin bu konuya dair bir de kitabı var. Maalesef birçok kişi bu 19 rakamı ile ilgili onların bu batıllarına kendini kaptırmıştır maalesef evet bunları biz görüyoruz televizyonlarda medyada izliyoruz kitapları var üçüncü olarak bozulmuş fikir bozulmuş fikirden kastımız şudur Sedef'in hadis ehlinin ehli sünnetin dini anlamadaki metodundan Allah'a davetteki menhecinden uzaklaşan her türlü fikirdir bozulmuş fikir dini anlamadaki doğru metottan uzaklaştığı miktarda fikrindeki bozulma miktarı da artar. Dinler ne kadar uzaklaşmışsa fikri de o kadar bozuktur. Daha önce zikrettiğimiz bazı misalleri burada zikredebiliriz. Mesela nefsin tezkiyesini burada örnek olarak verebiliriz. Ancak burada bu asırda tesis olan olunan iki meşhur İslami cemaatin benimsediği bozulmuş iki tane fikre örnek vereceğim burada. İlk örnek tevatür derecesine varmayan akideye dair gelen sayı hadislerin hücciyetinin, delilliğinin inkar edilmesi. Halbuki allah Teala'nın sıfatına sıfatlarına dair gelen bu ahad hadisler sahabe tarafından icma ile kabul edilmiş ve bir sonraki tabiin nesline aktarılmış. Ve bu söz yani tevatür derecesine hadisler ulaşmadıysa e, bu hadisler akilede de delil teşkil etmez. Sözünü Selef söylememiş. Bazı kelamcılar makalelerine, e, makalelerini alıp bazı kelamcıların daha doğrusu makalelerini alıp bunlara delil diye ileri sürmüş bu cemaat. Bu cemaat fazla yani bir tane cemaat değil. Bu yönde ayetleri yorumlamış ve konuyla ilgili ahad yoldan gelen hadisleri kabul etmemiş. Bırakın ahad yolu, mütevatir yoldan gelen hadisleri dahi kabul etmemiştir. Dolayısıyla bu iddianın kabul edilemez ve geçersiz olduğunun anlatılması gerekir. İkinci örnek, bozulmuş fikre, ikinci örnek, cemaatın emrine beyat etmenin, cemaatın emirine ben emrine cemaatin Cemaatın emirine beyat etmenin gerekliliği iddiası. Evet Müslümanları parçalayan bu bozuk fikir hemen hemen her cemaat tarafından gerekli görülüyor değil mi? Değil mi? Bizim emire biat edeceğiz. Yüzlerce şeyhe biat edilmekte isteyen, istediğine istediği şekilde biat etmekte. Avrupa'nın göbeğinde dair hiçbir yetkisi olmayan kişi ya halife olarak biat edilmekte ve böyle İslam devleti diye de şeye yazılmakta caminin böyle suruna Tabi bu büyük bir bozulma öyleyse bu fikrin arınması gerekmekte kardeşlerim ee, akideye dair hususlarda sahih sünnet olduğu müddetçe sünnetin delil olmasının gerekli olduğunu bilmemiz, bildirmemiz gerekir Beyat'ın şere'i şartların kendinde toplandığı, kendinde bulunduğu had ve hududu ikame eden ve hükümleri temsiz eden bir halifeye olacağı beyat bu ne olur? Gücü kuvveti olan ha? Gücü kuvveti olan idareciye olur. Yalnız bunu olacağı ve bunun dışındaki bir beyat'ın batıl ve geçersiz olacağını bilmemiz gerekir. Evet. Yani o tüm kişilere beyat ediliyor ki bir söz söylüyor, bir şey yapıyor, iki tane polis alıp götürüyor. Bizim halife gitti. Böylece temiz ve saf İslam düşüncesine yabancı olan her sahtekarlık açığa çıksın. Bu bir sahtekarlık çünkü. Samimi Müslümanlar bu hilelere kanmasınlar kardeşler. Evet, sekizincisi tarih tarihin köklü esasları ve kuvvetli kaideleri olması gerekir. Değil mi? Ta ki iftiralar ve suçlamalar tarih sayfalarına geçmesin. Aslında hadisler için uygulanan ceh ve tadil kriterleri tarih rivayetleri için de uygulanması gerekir. Zehirli olan iftira ve tahrip okları maalesef Resulullah s.a.v'in siretine isabet etmiş. Selman er-Rüşdi Şeytani Ayetler adlı kitabını aldı. Karanlık kıssası siyer ve tarih kitaplarında geçiyor. Sahabenin döneminde meydana gelen fitne ve savaşlar sebebiyle kötü niyetliler ve İslam düşmanları tarihe birçok şey e, ilave etmiştir. İlavelerde bulunmuştur, iftiralarda. Ceh ve tadil kaideleri yani hadislerin sahih mi zayıf mı olduğunu anladığımız kaideler bu rivayetler hakkında da çalışması gerekir. Allah Resulü döneminde meydana gelmiş bir hadise, sahabeler döneminde meydana gelmiş bir hadise senedine bakılmadan, mesnedine bakılmadan, kitabına bakılmadan nasıl alınır? Evet, cerh ve tadil kaideleri bu rivayetler hakkında da çalışması gerekir. Bakın, Mevdudi yazarlardan Seyyid Kutup, İhsan Süreyya asırma Allah'ın arşı üzerinden temize çıkardığı sahabe hakkında, yani kim? Muaviye radıyallahu anh hakkında ileri geri konuşmuşlardır. Konuşanlar daha çoktur. Bu konuda kendileriyle hariciler ve şiiler arasında bir fark kalmamıştır. Maalesef. Sekizinci hicri asır olacak Şeyhülislam İbni Seymiye'nin Nuzul hadisinin şerhinde minberden indiğini ve Allah'ın arşa bu şekilde benim minberden indiğim gibi indiğini bu sözü İbni Batut'a Meşhur tarih yolculuğu adlı kitabına bir iftira olarak geçer. Daha sonra İbn Teymiye'yi çekemeyenler onun aleyhinde bu sözü kullanırlar. İbn Battuta'nın e, bu nispeti mesnetsiz bir iftiradan başka bir şey değil. Çünkü İbn Teymiye'nin Allahu Teala'nın sıfatları hakkındaki meselesi selefin mesedi. Aynı ayette de geldiği gibi leykese şey. Ona hiçbir şey benzemezler yüce Rabbimiz. Ve İbn Teymiye Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste Rabbimiz tabareke ve teala her gecenin son üç, her gecenin son ıı, üçte biri kaldığında dünya semasına nuzul ederler, inerler evet. ve şöyle der, kim bana dua ederse ona icabet ederim, kim benden isterse ona veririm, kim benden af dilerse onu affederim der evet İbn-i Teymiye buradaki nuzulü yani inmeyi ispat eder, Yüce Rabbimiz iner çünkü hadis bu şekilde anlatıyor Allah'ın şanına ve kemaline layık bir iniştir Kulların inmesi gibi değildir der. Ve Allah'ın sıfatlarını insanların sıfatlarına benzetenleri bidat ve sapıklıkla niteler İbn-i Teymiye. Diğer taraftan İbn-i Teymiye'nin o işte Şam'dayken göya minberden inmiştir. Demiştir ki ben nasıl minberden iniyorsam allah Teala da arşından o şekilde dünya semasına iner. Şimdi bu sözü gözleriyle gördüğünü İddia eden İbn-i Batuta'nın Şam'a yani dımışka giriş tarihi Ramazan'ın 9'una rastlıyor kardeşlerim. İbn-i o an hapiste. İbn-i hapise atmışlar. Şaban ayının 6'sında hapise girmiş. Yani 33 günden beri hapiste İbn-i Zaten İbn-i hapisten çıktığı zaman vefat etmiş olarak çıkar. Canlı olarak çıkmaz. İbn-i Batuta'nın Evet, rifai tarikatına olan intisabı herhalde kendisine bu yalanı söyletti. Özetleyecek olursak, İslam tarihinin toptan bir şekilde arındırılması gerekmekte. Alimleri bu çirkin yalanlarla lekelemeye çalışan bu kıssalardan, bu hikayelerden evet, kitapların arınması gerekmekte. Bu da ancak tarih rivayetleriyle ilgili kural ve kaidelerin temellerinin atılmasıyla gerçekleşir. Ta ki bu kural ve kaydılar arasında iftira ve hurafe sızıp, evet bu kural ve kaydılar arasından iftira ve hurafe sızıp fitne ateşini alevlendirmesin. Devam ediyoruz kardeşlerim. Daha zaman dolmadı. Da Allah'a davet, evet, bu da bir başlık. Allah'a davet hak ehlinin ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etbasının bir vazifesidir kardeşlerim bir görevidir <gülüyor> hak ehli eğer bu dine davette kusur gösterirlerse din zayi olur eğer sünneti korumazlarsa onun yerine bidat alır İnanç esaslarını himaye etmezlerse önce şek sonra şirk girer bu davet ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yoluna tabi olmak ile istikamet bulur. Yerli yerine oturur. Hikmet ile ihlas, samimiyetle, Kur'an ve sünnetin tümünü hakem kılarak gerçekleşir. Ancak hasrımızda ehil olmayan birçok kişi, kendi çizdikleri çerçevede davete başlamışlardır. Davet de bir ibadet olduğu için Öyle değil mi? Biz davet ettiğimizde birisine emri, iyiliği emrettiğimizde, kötülükten alıkoyduğumuzda he? buna karşı biz ecir almıyor muyuz? Dolayısıyla bu da bizi Allah'a yaklaştıran bir ibadet. Evet, davet de bir ibadet olduğundan dolayı onların bu hususta evet, peygamberlerin metoduna uymaları gerekli olduğu halde maalesef bu metodtan satmışlardır. İçinde bulunduğumuz bu asırdaki birçok insan. Çünkü peygamberlerin davette takip edecekleri bu metodu, bu yolu kim çizmiştir onlara? Allah çizmiştir. İlk peygamberden sonuncusuna kadar bu böyledir kardeşlerim. İnsanların kalp ve ruhlarını ıslah eden, beşerin tabiatını en iyi bilen ve bu insanı yaratan Allah Azze ve Celle bu metodu, bu yolu bizlere koymuştur. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ hiç Allah yarattığını bilmez mi der o latiftir ve haber alandır der mülk suresinde davet kardeşlerim iştihat ve tecrübe meydanı değildir peygamberler kendileri için çizilen bu yolu harfiyen ne yapmışlar uygulamışlar hiçbir peygamber davetine tasavvufla başlamamış bir diğeri kelamla başlamamış bir başkası felsefeyle veya siyasetle başlamamış Tek bir yol takip etmişler. Önem verdikleri ilk konu Allah'ın birlenmesi olan tevhid inancı olmuş. Allah tabi olmakla mükellef olduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki peygamberlere bu hususta uymasını emretmiş. İşte onlar da Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların yoluna uy. He bi hudâhu muktedî Onların yoluna uy der En'am suresinde peygamberine. Allah Resulü da tevhidten başlayarak ve gereken önemi vererek tabi olmuştur. Kur'an'a döndüğümüzde bütün peygamberlerin inançları tevhid inancıydı. Davetleri tevhid ile başlamış. Ve tevhid onların getirdikleri en önemli ve en büyük şey olmuş kardeşlerim. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti başından sonuna kadar tevhide davet. Evet Mekke'de ne der? Ne der? Kulu la ilahe illallah tuflihu la ilahe illallah deyin felah bulun. Ölürken ne der? Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerini, kabirlerini mescit haline getirdiler. Evet. Tevhide davet ederek diğer taraftan şirk ve şirkin belirtilerinden ve sebeplerinden sakındırarak devam etmiş Allah'ın bu dünyadaki sünnetlerinden bir tanesi de insanın ruhtan ve cesetten oluşup o halde yaşamasıdır kardeşlerim eğer ruh cesetten ayrılırsa bu ceset ölür, bozulur kokmaya başlar, gömülmesi gerekir, ta ki pis koku mahlukate eziyet etmesin değil mi? aynı şekilde din de akide yani inanç üzerine bina edilmiştir eğer bu din akideden soyutlanırsa tecit olunursa bozulur sağlamlığı kalmaz örnek verecek olursak İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Araplar arasında senelerce kalmış ne zaman Amr İbni Luhey El-Huzai şirk inancını ithal etmiş sokmuş din putperestliğe dönmüş bozulmuş tevhid inancını kaybetmiş putlara tapmaya başlamışlar elleriyle yaptıkları gerçi İbrahim Aleyhisselam'ın dinine, şeriatına intima etmeye devam etmiş Araplar. Kabe'yi kutsamışlar, tavaf etmişler, hac yapmışlar, umre yapmışlar, Arafede, Müzdelife'de vukuf yapmışlar, kurban kesmişler. Buna benzer ibadet şekillerini yerine getirmiş olsalar bile, dinin üzerinde oturduğu tevhid inancını, evet tevhid inancını kaybettiği için bozulmuş ve bozmuş olduklarından yaptıkları bu vazifelerin hiçbirisi onlara fayda getirmemiş. Aynı şekilde Musa ve İsa Aleyhisselam'ın Risaleleri evet taşıdıkları mesaj Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur, Hristiyanların ise Mesih Allah'ın oğludur demeleriyle tevhid unsurunu kaybetmiş. Küfür ve şirk içeren dinler haline gelmiş. Dolayısıyla davette tertip ve tanzim gerekmektedir kardeşlerim bunu şöyle misallendirebiliriz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere nasıl namaz kılacağımızı uygulayarak öğretmiş değil mi ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öyle kılın bu şekilde buyurur namaz kılmaya kıyamla başlamış evet sonra tekbir getirmiş sonra kıraata geçmiş sonra ruku yapmış secde yapmış birinci rekar ikinci rekar ilk teşehir Sonra ikincisi ve selamla bitirmiş. Eğer bir cemaat gelir de bu asırda daha faziletli olan selamla başlamak derse, tekbirle bitirmek derse veya secde etmenin rükudan önce olması gerektiğini söyler ve bu şekilde yaparsa, hiç şüphesiz bu namaz batıldır, İslami bir namaz değildir. Bu hac ibadeti için de geçerlidir. Hac ibadetlerinin zamanları, yerleri değiştirildiğinde bu İslami bir hac olmaktan çıkar. Bu tertibin tazim Allah'a davette de böyledir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem diğer rasuller gibi davetine önce tevhidle başlamış. Gönderdiği elçi ve emirlere tevhid davetiyle başlamalarını tavsiye etmiş. Muaz'ı, Yeme, Muazı Yemen'e gönderdiğinde evet göndermesini buna örnek olarak verebiliriz, örnek olarak gösterebiliriz. Evet peygamberlerin davetleri de böyledir. En önemli olanla başlar sonra yavaş yavaş önemliden önemliye doğru ilerler. Bu hassas metodu mutlak surette anlamamız gerekir kardeşlerim. Bizler ibadet ve ibadetlerin cüzlerinde bu hassas tanzim ve tertip metodunu tatbik etmekle kendimizi nasıl sorumlu hissediyor ise aynı şekilde Müslüman Müslümanlar ve İslami cemaatlerinde davet meydanında bu metodu takip etmek zorunda olduklarını anlamaları gerekir. Bu esaslı metoda ters düşmemek gerekir. Dolayısıyla davetçi ve cemaatlerin akıllarını ve tavırlarını değiştirmeleri lazım. Maalesef bu ümmet içerisindeki davetçiler ve fikir adamları bu metottan cahil kalmışlar. Şeytan araya girmiş, Onları bu menhecden alıkoymuş. Bu muhalefetin semeresi ve neticesi olarak selin çöpü halini almışız kardeşlerim. Ebu Davud ve Ahmet'in hasen bir senet ile rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yemek yiyiciler birbirlerini yemeğe davet ederler gibi ümmetler de sizin üzerinize birleşmek üzere birbirlerini çağıracaklardır. Ashab sorar. O gün az olacağımızdan dolayı mı? Deyince, Ey Allah'ın Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem, hayır de, O gün sizler pek çok olacaksınız. Fakat senin üzerindeki köpük gibi olacaksınız. Allah'ın düşmanlarınızın kalbinden, Evet, Allah düşmanlarınızın kalbinden, Sizden korkuyu söküp alacak, Ve sizin kalbinize veheni bırakacaktır. Asap vehem nedir? Diye sorunca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır. Gördüğümüz gibi düşman topraklarımızı işgal etmiş, bizleri zerir kılmış, köle haline getirmişler. Yer altındaki ve yer üstündeki servetlere sahip olmuşlar. Ahlakımızı bozmuşlar. Eğer bu ümmetin davetçi ve müfekkirleri, düşünürleri, ahlak, sosyal Siyaset, iktisat sahalarına verdikleri gayreti, çalışmaları, çabaları, vakti ve zamanı tevhid ve sınırlarına vermiş olsalardı, tevhidi meselelere vermiş olsalardı, Allah Resulü'nün peygamberlerin başladığı yerden başlamış olsalardı, hiç şüphesiz hedeflerine, Müslümanlar hedeflerine bulaşmış olurlardı. Kimi geldi? İslam'ın bazı amellerine kendine slogan yaptı. Sabah akşam onunla uğraştı. Kimi İslam'ın siyasi ve iktisadı yönüne ağırlık verdi. Çok şeyler sundular. Ancak tevhid ve akide konusuna gereken önemi ve gereken ağırlığı vermediler. Bundan dolayı İslami davetin her türlü muhdes, yani sonradan çıkan ve genelde peygamberlerin ve hususta peygamberimizin metoduna muhalefetten arındırılması gerekir kardeşlerim. Yine davetin, Kur'an'a ve sünnete ümmetin selefine uygun olmayan anlayış ve fikirlerden de ayıklanması gerekir. Evet. Bu dersimizin sonu, son noktası 10. olarak Arap dili. Ama tasfiyenin mecali sahası çok geniş. Evet, ama bu dersimizin son konusu Arap dili dini anlamadaki esastır kardeşlerim, İslam'ın kapısıdır Arap dili. Kelam ilmi ve felsefe sebebiyle Arapça diline yabancı unsurlar karışmıştır. Buna örnek olarak kamu sahiplerinin istiva kelimesinin tefsiri hakkında verdikleri manayı gösterebiliriz. Mesela Muhtarus-i sahibi Muhammed İbnu Edi Bekir Razi Eşari mezhebine mensup olan bu kişi buna istila olarak mana verir. istivaya. mutezili olan zamahşeri ise bunu mecazdan sayar. Aslında Arap dilinde hiçbir zaman istiva istiva istila manasında olmamıştır. Arap dili imamlarından olan İbnül Arabiye Rahman Arşa istiva etti. Taha beş ayetinin manası sorulunca Allah'ın haber verdiği gibi arşın üzerindedir der Yüce Rabbimiz. Tekrar kendisine manasının istevla yani ele geçirmek değil midir diye sorulunca o da susar. Sonra şöyle der. Eğer ona karşı gelen bir şey var ise o zaman istevla ele geçirdi denir. Birisi diğerine galip gelince gelince istevla ele geçirdi kelimesi kullanılır der. Öyle değil mi? allah Teala Teala'ya karşı gelen ne var ki? Ha? İstevla, ha? istila etmiştir. Ona karşı gelen ne var? Bu rivayeti Lâleka-i Sünneninde, Hatib-ül tarihinde zikretmiştir. Ayrıca, Mu'tezile'nin başı olan İbn-i Ebi Du'ar, i̇bn Arabi'den istiva, istiva kelimesinin istevla manasına, yani Arapça lugatından Dilil aramasını ister. Der ki İstevla var mıdır Arapça dilinde bunu bir bak der. O da der ki Allah'a yemin ederim ki ben buna ben bunu bulamadım ve hiçbir zamanda olmayacaktır. Der. Evet. Muhtar-ı sahibi bunu bu şekilde tevil ederken bir de Araplar üzerine uydurulan ve bir Hristiyana atfedilen bir şiiri delil olarak getirildi. Hristiyana atfedilen bir şiir. <gülüyor> Hristiyan'dan sadır olduğu da belli değil. Kadis'te var, birşun alal yani birşir Irak üzerine istiva etmiştir. Ama istiva burada isteyle, yani istila etmiştir olarak kullanılıyor. Min gayri seifin oudemin mihrak, yani kılıçsız ve kan dökülmeksizin, orasını istiva etmiştir demek istila etmiştir derler bu şiiri kullanırlar. Dolayısıyla bu şiirle ha, istila kelimesini tahlif ederler, bozarlar. Hatta bir bunu reddeder. Bilinen bir şair tarafından söylenmediğini anlatır. Şairin, şiirin sahibi olduğu söylenen El-Ahfal adlı Hristiyan'ın da yazdığı o şiir divanında bu şiir yok. Bazıları daha ileri giderek bunu Ali radıyallahu anh'ıya dahi nispet etmişlerdir. Dolayısıyla Arapça lügatı bu dinin kapısı olduğundan ona karışan her türlü yabancı unsurdan tasfiyesi gerekmekte kardeşlerim. Özetle evet ümmetin o izzet ve o şerefine ulaşması ancak ve ancak dine doğru ve hakiki bir dönüş ile gerçekleşir. O zaman Allah bizden razı olur. Nusretini, yardımını indirir. Böylece hem dünya hem de ahirette saadete ulaşırız diyorum. Burada sohbetini noktalıyorum. Subhaneki Allahumma ala bühümlik. la illa ve